Selamünaleyküm Aleyküm. Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Çok güzel, iyi. Sabahtan beri kamerayla uğraşıyorum. Çoktan beri kullandımadığımız için sisteme giriş yapamıyor. Murat, duyuyor musun beni? yakınlarda mıydın? Murat da herhalde başka şeylerle meşgul. Bizi duymuyor. Aramıyor da. Sistem bozulmuş kamera sistemi. Yapana kadar 3-4 defa aç kapa yaptım. Peki. Arkadaşlar ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Daha önce ders yaptık mı sizinle? Ben şu kamerayı da şöyle düzelteyim. dersi yaptık sizinle? Hangi dersi yapmıştık? Fıkıh usulü. İsham hukuku 1. Aldınız siz değil mi? Bu İsham hukuku 2 dersi. Bu sene, evet. Evet. Evet, şimdi e, ekranlarda mı? Hangi ekranlarda? Buna ekran mı diyorsunuz? Peki, bismillah diyelim, başlayalım mı? Zaman kaybettik. Şimdi arkadaşlar e, İsham hukuku iki dersimiz İsham hukuku bir dersinin devamıdır. Kitapta değişiklikler oldu, yazarlarda değişiklikler oldu, konularda değişiklikler oldu. İnşallah konularda çok fazla yoktur ama içerikte değişiklikler oldu. Bunların bir de PowerPoint sunumları da olacak. Onlar nerede acaba? Onları nereden açabiliyoruz? Allah Allah bu farklı. Tabi bu değil doğru. Bakalım sistemde yüklü olan nedir? Birinci hafta nerede? Bu iki hafta bir. Ee, Murat'ın numarası var mı acaba? bana Murat'ın numarasını verseniz oradan nasıl bulacağım şu e, ili tamın dahiliisinden bir arayayım bakayım niye böyle koymuşlar bu yanlış bu ünite olmaması lazım evet doğru burada bir hata var Murat duyuyor musun beni Heh. Tamam, Murat arıyor şimdi. Alo Murat. Selamun aleyküm. Ee, bu ünite, yanlış ünite. Üniteler, bu sisteme yüklenen üniteler eski üniteler. Biz halbuki yeni üniteleri yükledik. Nerede bunlar? Hayır, eskisi bu. 7 haftalık yeni ünite eklendi. Bir de e, sun, şeyler de yapılmıştı. Bu PowerPoint sunumlar. İslam hukuku 2. PowerPoint sunumlar da eklenmişti. E, sunum da olsun, her ikisi de olsun. Her ikisine geçiş yapabiliyor muyuz? Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bu üniteyi bir kaldırıp bir e, birinci ünite mal mülkiyet olacak ee, ve yeni ünite bütün sınıflarda bunu değiştirelim. yani bu, Burada bir hata var. Ee, aman fıkıh usulünde de aynı şekilde üniteler değişmiş olması lazım. İslam hukukunda yüklenmemiş mi? Ha. Tamam onu hemen yükleyelim. En azından birinci haftayı Doğru yükleyelim de. Tamam. Evet. Tamam. Evet, bu yeni olan. Bakayım. Evet, yeni olan bu. Doğru. Bir de PowerPoint sunumu olacak bunun. Gelecek mi? Evet. Paylaşımı durdur deyince diğeri mi açacak? Evet. Denedim. Ekran paylaşımda. Evet. Belge paylaş. Ha sunumlar da orada görülecek. Her ikisi de orada görünecek Tamam. Bakayım şöyle. Bakayım. Aynı şekilde durdurursam diğerine de geçiş yapabileceğim. Evet bakalım. Evet. Buradan nasıl ilerleyecek? Şöyle mi? Ha alttan Tamam. sanki durdu tam hızlı gidemiyor mu ne oldu mi Evet ya yavaşça gitti bu yandan tamam sonuna geldi yo bana gelmedi sonuna bu burada gelmedi ha Osmanlılar demiş bu burası teşekkürler Tamam şimdi buradan Buradan başlıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Görüyor muyuz? Her şeyi izlediniz canlıda. Sizin de şansınız o. Ben ne yapsam izliyorsunuz. durdurup diğerini açabiliriz. Evet. Böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar konuya dönecek olursak Bismillah. Dinliyor muyuz? Benimle misiniz? Arada bir ses verin ya. Evet. İslam hukuku 2 konu, konularımız İslam hukuku 1'in devamı İslam hukuku konularını Geçen dönem anlattığım üzere Şöyle bir kısaca e, Toparlamam gerekirse Evet doğru 60 kişi <gülüyor> Hepsinin hazır ve nazır olduğunu bilmiyorum ama 60 kişi var İslam hukuku bir konularında önce e, İslam hukukunun e, klasik fıkıh eserlerindeki Furu fıkıh kitaplarındaki sıraya göre değil de modern hukuk e, konularına göre sıraladığımızı söylemiştik. Burada şekil değişikliği var. Yani önce kamu hukuku e, konuları işlenmişti. İşte anayasa devlet, ceza, Uluslararası hukuk gibi. Sonra ünitelerin yarısından sonra aile hukuku devam etmişti. Kişi hukuku, aile hukuku, evlenme, boşanma gibi konular. Sonra da miras konusunu vasiyet ve miras konusunu galiba işlemiştik değil mi? Geçen dönem. Galiba böyleydi. Medeni hukukun aile kısmını geçen dönem işlemiş olduk. Şimdi medeni hukukun e, borçlar kısmına geçeceğiz. E, borçlar kısmı eşya hukukunu da içeriyor, içine alıyor. Aslında sadece borçlar hukuku değil, eşya hukuku. Borçlar hukuku. E, yani e, İslam'ın mal ve mülkiyetine mülkiyete bakışı e, İslam'da e, Mali kurallar, malla ilgili kurallar, yani kişinin başka kişilerle mali açıdan e, kurduğu ilişkilerin tabi olduğu kuralları konuşacağız bu dönem inşallah. Neymiş? Kişinin e, başka kişilerle mal açısından kurduğu ilişkilerin tabi olduğu kurallara burada bakacağız. Dolayısıyla burada bir takım ilkeler söz konusu işte burada mal, mülkiyet ve İslam'ın ekonomiye bakışı gibi ilk derste bu genel perspektife yani ticaret, borç mal alışverişi kredilendirme gibi konuları ele alacağız bu dönem inşallah ve burada İslam bankacılığı gibi konulara da gireceğiz en sonunda da işte yine e, vakıflar ve e, bazı e, helal haramlarla ilgili helal gıda e, biyo etik gibi konulara gireceğiz. Şimdi e, temel olarak e, bu metni e, oku, okuyanlar zaten aşağı yukarı anlamıştır. Benim çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Değil mi? Bu metni okudunuz mu? Kaç kişi okudu? Bakayım. Hiç kimse okumamış. Zera okumuş. Güzel. Bir kişi mi okudu yani? Vah vah vah. Herde yeni başladığınız için okumaya alışmadınız öyle anlıyorum. Nasıl daha sisteme yeni mi yüklendi? Eyvah. E bazıları gördüm dedi bunu daha önce. KPS ne zaman? Hmm. Peki. O zaman e, ben e, bunu zaten okuduğunuzda anlarsınız ama e, hızlıca size özetleyeyim. E, Metin burada dursun biz şeyi e, özetleyelim. E, şeyden gidelim. Bu e, PPT PowerPoint sunumdan gidelim. İslam'da mal, mülkiyet ve İslam'ın ekonomiye bakışı demişiz. Evet burada. Mal tasavvuru insanın malla ilişkisi. Tabii ki insanın malla ilişkisindeki en temel problemlerden birisi yani insanın başka insanlarla mali konulardaki ilişkisindeki temel problemlerden birisi haksızlık, sömürü ve sınıfsal farklılıkların ortaya çıkar, çıkıyor olması. Yani bir kişi diğer bir kişiye haksızlık yapabiliyor mali açıdan mesela borç takabiliyor değil mi? E, hakkı olmayan bir şeyi alıyor. Yani haksızlık kavramı. Ki buna e, Kur'an-ı Kerim batıl diyor. Batıl yolla malı e, almak. Batıl aracılığıyla malı almak. E, bu birinci e, şey. Yani hak etmediği halde birinin hakkını almak, malını elinden almak veya birinin hakkını yani mal, malını, bo, borcunu vermemek mesela. Bu haksızlık. İkincisi, malla ilişkili olarak insanların birbirlerine yaptıkları temel kötülüklerden birisi de sömürüdür. Zayıf olanın, güçlü olanın, malı çok olanın, zayıf olanın malıyla para kazanamayacağı için onun imkanlarını sömürerek onda, onun üzerinden para kazanmaya çalışması. Nereden aldınız kitapları ya? Ne kitabı? Kitapta mı alıyorsunuz? Ne kitabı alıyorsunuz? Anlayamadım. Me, kitap niye alıyorsunuz? İnternette yok mu? Ha çıktı alıyorsunuz yani. Kim bastırıyor pdf'leri kitap gibi? Yayın evi mi var? Yapma ya. Neyse bundan sonra biz de onu o zaman bastıralım. <gülüyor> evet, e, sömürün ikinci malla ilişki ortaya pro çıkaran problemlerden birisi. Üçüncü de sınıfsal farklılıklar. Yani insanlar farklı sınıflarda yaşamalarına neden oluyor mal. Ve farklı sınıf, e, sınıfsal farklılıklar tabii ki e, bir takım e, sınıfların e, haklarının korunması anlamında, öncelenmesi anlamında e, hak, e, batıl e, düzenler ortaya çıkarabiliyor. E, Kur'an-ı Kerim tabii ki İslam'ın temel görüşü bu e, haksızlık, günah, sömürü, e, sınıfsal farklılıkları ortadan kaldıracak bir e, görünüm. Birkaç haftaya kadar yedi, geriye kalan 7 hafta da yüklenecek. Bu şu anda 7 haftasını yükledik. E, yeniden yazıldığı için Birkaç haftaya kadar, diğerleri de yeniden yüklenecek arkadaşlar. Acele etmeyin. Hem e, diğer derslerde de böyle olacak yani. Yani şeyde fıkıhla ilgili derslerde. Aa güzel bak, bunda bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde e, mal insanın malla olan ilişkisi başka insanlara haksızlık doğurabilecek bir ilişki olduğu için bunun üzerinde Kur'an-ı Kerim çok durmuş. Ta Mekki ayetlerden başlayarak, işte Mekki ayetlerden biri, dini yalanlayanı gördün mü? Ahiret yukarı bu din, dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez, yazıklar olsun ona kılanlara onlar namazlarını ciddi almazlar, onlar gösteriş yapanlardır, ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Dini yalanlayanı gördün mü? Bir, dini yalanlamak. iki yetimi itip katmak. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Mesela bunlar e, temel, e, İslam'ın temel prensiplerinden birisi. Ve İslam şöyle bir kabule var. Vallahi ilgili şöyle kabulleri var. E, her şeyin gerçek sahibi tabii ki Allah Teala'dır. E, her şey e, hakikatte Allah'a aittir. Ama, ama bu metafizik düzlemde bir şeydir. Yani her şeyin sahibinin Allah olması, bizim malın, benim, senin, onun malının olmaması anlamında değil, mal sahipliği de meşru kabul edilmiştir İslam'da. Hukuk onu koruma altına alır. İslam'ın temel e, koruduğu şeylerden birisi de maldır biliyorsunuz. Beş koruduğu beş temel şeylerden birisi de maldır. E, dolayısıyla bir nevi İslam aslında, emanet mülkiyet kavramına sahiptir. İnsanın elindeki mal aslında onun malıdır ama emanet olarak ondadır. Emanet mülkiyet. Tam mülkiyet değil. Yani kapitalizmin getirdiği insan bu benim malımdır. İstediğim gibi tasarruf ederim. Benim istediğim benim sözüm geçerlidir bu mal üzerinde gibi bir felsefeyle hareket edemez. Tıpkı benim bedenim benim kararım diyemeyeceği gibi benim malım benim kararım da diyemez biraz feminist dokundurması evet hemen Elif ses verdi tamam ikinci saziye ses verecek <gülüyor> evet malın ve servetin tasarrufu belirli kurallara tabi bu yani bu nedenle emanet kavramından dolayı. Tabi ki kapitalist düzende mal ve servet istediğiniz gibi tasarruf edemiyorsunuz. Ama emanet kavramı yani Allah'ın emirlerine tabi anlamında bir e, kuraldan çok daha çok onlar belirli çıkarları önceleyerek belirli kurallar ortaya koymaya çalışıyorlar. E, burada İslam'da emanet mülkiyet kavramı çok önemli. E, ekonomik farklılıkla sınıfsal farklılığıyla ulaşmamak kaydıyla ekonomik farklılık kabul edilen bir şey. Ama bunu bir sınıf çatışmasına dönüştürmeden ekonomik farklılıkları kabul ediyor İslam. Aşağı yukarıya bak. Evet. E i̇şte mesela emanet kavramının bir neticesi zekat fakirin, zenginlerin mallarındaki hakkıdır. Ha, zengin şöyle düşünmesin. Ben e, iyilik yapıyorum. Yok öyle bir şey. Zekat veren kişi İyilik yapmıyor. Borcunu ediyor. Böyle düşünmek lazım. Çünkü bu bir emanet. Evet. Ayrıca da sadaka çok önemli bir e, kavram İslam'da. E, emanet kavramının, emanet mal kavramının neticesi bir şey. Evet. Şimdi burada e, mal tasavvurunun, insanın, İslam'ın mal tasavvurunun e, özellikle çağımızda, 20. yüzyılda büyük gerilimlere yol açan kapitalizm, komünizm e, çerçevesinde e, tartışıldığını biliyoruz. Şimdi e, kapitalizm mülkiyeti adeta kutsamıştı. E, mülkiyetin malın önündeki her türlü engeli kaldırmak üzerine kuruluydu. Dolayısıyla mülk, mal, mülkiyet ve servet biriktirmeyi esas alıyordu. Komünizm ise bunun bir sömürü aracı olduğunu kişinin bir mala sahip olması diğerinin aleyhine bir sonuç doğurduğu için mülkiyetin olmaması gerektiğini düşünüyordu. Kapitalizm, komünizm arasında böyle bir gerilim meydana geldi ve biz 20. yüzyıl boyunca işte iki bloklu dünyada yaşadık 89-90'lara kadar ve sonunda komünizm iflasını ilan edince kapitalizm ee, zaferini ilan etti. Fakat komünizm eleştirisi tabii kapitalizmde çok ciddi bir e, dönüşüme de yol açtı. Sosyal devlet ya da refah devleti dediğimiz devlet kavramını ortaya çıkardı. İşte sosyal devlet nedir? İşçilerin haklarının korunduğu devletin müdahale ettiği, işsizlik e, paralarının olduğu ya da belirli bir gelir düzeyinin altında olanlara yardımların yapıldığı Avrupa'da, Avrupa'da 1940'lardan beri uygulanan komünizm eleştirisine karşı bir e, panzehir olarak e, gelen ama İslam ülkelerinde de İslam'ın e, doğal olarak bir e, mal ve mülkiyetle ilgili ilkelerinin uzantısı olmak üzere bizim ülkemizde de ve İslam ülkelerinde de gelişmeye başladı. Yani bu sosyal devlet, refah devleti ee, Avrupa'da, Amerika'da daha çok kapitalizm, komünizmin kapitalizme eleştirisini ne, e, neticesinde gelişmişti ve sosyal devlet kavramı komünist olmanın önüne bir sert engel olmak için çıkarılmıştı. İslam burada bir nevi e, bunun daha e, bir içsel bir kabulle yapılması ilkesini getiriyor. Dolayısıyla yani kapitalizm gibi serveti kutsamıyor, malı kutsamıyor ama kapitalizmle ortak olarak malın mülkiyetin korunması gerektiğini düşünüyor. Ama komünizm gibi sınıf farklılıkları, sömürü vesaire bunların önüne geçilecek bir düzenin kurulmasını emrediyor. Bu hakikaten çok zor bir alan. Çok gerilim alanı olan, yüksek gerilim alanı olan bir alan. Dolayısıyla bunu tabi başarmak gerçekten çok zor bir şeydir. İşte Kur'an ve sünnette ideal mümin nasıl tanımlanıyor? Tabii ki malını Allah için veren, Allah'ın istediği şeylere harcayan. İdeal olmayan mümin de birçok ayette işte zenginliği kendisinin zannediyor. Diyor ki Allah isteseydi onlara verirdi zaten diyor. Niye gerek var ki diyor. Ben niye vereceğim ona diyor. Demek ki Allah onların böyle kalmasını murat etmiş diyor. Bu ideal olmayan mümin veya e, e, gayrim e, kafirin tavrı. Bu sebeple Allah'ın e, işte dağıtılmasını istediği kalemler harcamayı yapmayı e, kendi malını harcamak olarak gördüğü için reddediyor. Bu ee, İslam'ın ideal görmediği bir tavır. Ama tabii ki insanın esas e, malla ilgili zaafı şurada yatıyor. Hani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde söylediği gibi insan Uhud dağı kadar altını olsa bir o kadar daha olmasını istiyor. Ancak kara toprak doyuruyor onu. Bu enteresan bir şey. Bu da insanın doğasına dair e, İslam'ın yaptığı bir tespit. Ama bu doğayı bilerek, tabii ki o doğayı terbiye etmekte İslam'ın istediği, emrettiği bir şey. Evet, Kur'an ve sünnette ekonomik ilkeler var. Evet, birçok ekonomik ilke var. En, en tepe, temelde işte insanın e, çıkarı için e, çabalaması ölçülü bir biçimde başkalarına sömürüye dönüşmediği sürece... E, belirli ilkeleri, değerleri gözettiği sürece meşru kabul ediliyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir biçimde Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara dünyada da nasibini unutma diyor. Yani çalışmak, para için çalışmak, çıkarı için çalışmak kendi içinde kötü değil. Değerleri, ilkeleri ve ölçüsüz olduğu zaman problem. Şimdi işte e, makası düş şeriat adam birisi yani şeriatın ana amaçlarından birisi de mal ve mülkiyetin korunması. Ayrıca da bir başka ilke sadaka ve bu emanet mülkiyet ilkesinin neticesi sadakanın kurumsallaşması ki İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetine dönüşmüştür bu sayede. Bu çok önemli bir şey. Evet, zengin bir kötü mü? Aslında zenginlik mi, fakirlik mi derseniz muhtemelen peygamberimiz fakirliği tercih ettiği için tabii ki fakirliktir. Çünkü malın doğasında sanki e, pek de hoş olmayan bir sonuç doğuran bir şeyi var, bir yapı var. Evet. sahabiler, peygamberimiz ve sahabiler ideal müminlerdi. Onlar pek de mal biriktirmeyi hoş karşılamamışlardı. Ama zengin sahabiler yok değildi. O sebeple de zenginlik kötü bir şey değil. Ama kontrol edilmesi gereken problemli bir şey. Evet. Evet. kapitalizmle İslam biliyorsunuz herkesin ülkiyeti önemsiyor. Malı önemsiyor ama Tabi ayrıldıkları noktalar var. Mesela e, kapitalizm malın e, e, yani zenginin malını daha bir ediniktirmesini, daha büyütmesini ya daha büyük daha büyük şeklinde belirli kartellerin elinde, belirli kişilerin elinde toplanmasını istiyor. Mesela. O yüzden de kişinin maksimum kar etmesinin önüne mümkün olduğu kadar kapatmamaya çalışıyor. Bu sebeple de mesela stokçuluk yasaklamıyor. Faizi yasaklamıyor. Faiz bir parayı para aracıyla büyütme aracı ve para ne kadar büyürse o kadar fazla kar etme imkanı veren bir araç. Bunun büyütülmesini önemsiyor. Faizi yasaklamıyor. Mesela kumar yasağı aynı şekilde kumar Kapitalist yapıdan farklıdır İslam'da. İşte fırsatçılığın yasaklanması ne demek? Yani mesela bazı yasaklar var ki İslam'da kişiler mesela eskiden daha küçük ekonomilerde olurmuş. Mesela köylüler mallarını şehre getirdiklerinde şehir dışında simsarlar, komisyoncular onları ellerinden o malları alıp ucuza kapatıp fırsat çevirerek onları getirip şehirde daha pahalıya satarlarmış. Bunu peygamberimiz yasaklıyor mesela. Burada bir nevi komisyonculuğu aslında peygamberimiz yasaklıyor. Fakat zaman içerisinde, tarih içerisinde komisyonculuk kurumsallaşınca mecburen bazı e, fetvalar vermek durumunda kalıyorlar. Çünkü zaman değiştikçe, meslekler e, için. ama burada bunun bir fırsatçılığa dönüşmemesini sağlamak tabii ki İslam İslami düzenin önemli bir ilkesi. Batıl, yani haksız yollanmalı yemek dediğimiz gibi kabul edilmiyor. En önemlisi de tabi kul hakkı. Bu önemli. Evet. Ayrıca servet belirli kişilerin elinde toplanmayacak. Bu ayette keylâ yekûne dûleten beynel eğniyâi minkum ifadesinde yani zengin, e, zenginliğin e, yayılmasını sanki e, var e, bekliyor İslam o halde burcuva İslam'a aykırı anlamına gelir mi? yani evet zenginlik yasaklanmadığına göre bunu da söylemek zor dedim ya Yüksek gerilimli bir alandayız. Rahat konuşamıyoruz. Evet. İhsan fıkhı ve İhsan iktisat düşüncesine dair çokça yazılmış bir literatür var. Bunlara şöyle hızlıca bakalım. İşte bu Yusuf'un Kitab-ül Haracı. Şimdi ekonomik düzen tabii ki ahlak, hukuk ve siyaset düzeninin bir parçası. Yani geniş bir e, ahlak, hukuk ve siyaset düzeni olmadığı zaman tek başına ekonomik düzen bir işe yaramıyor. Şeriatla onun ilmi olan fıkhı da İslam'da bu düzenin bilimsel olarak incelendiği bir yer. Bu sebeple sefer, bu sefer mal ilgili kitaplar, e, işte bizim İslam ekonomisi ile ilgili başvuracağımız temel e, alanlar. Ebu Yusuf'un kitabı Karaci gibi. İmam Muhammed Muhammed bin Hasan el Şeybani Kesbi gibi Yahya bin Adem el işte ee, şeyi gibi yine Kitabı Haraci. Burada kitabın ismi yazılmamış. Ya. Şu Kitabı Karac olacak şurada. Ebu Ubeyd'in Kitabı Enval, Enval'in Zencebeyh'in yine ve fıkıh ve hisbe kitapları da yine bu çerçevede ele alınan kitaplar. Evet. Fıkıh ilminde malla ilgili tabi kurallar belirli şeylere bağlanıyor. Burada İslam'da mal tanımı ve malla ilgili bazı e, şeyler var. E, kavramlar var, ayrımlar var. İşte e, fakihler malı insanların hani normal şartlarda, adet dedikleri normal şartlarda faydalandıkları, yani faydalanılan bir şey olması gerekiyor. Bir de tabi kontrol altına alınmış bir şey olması gerekiyor. Bu ne demek kontrol altına alınmış bir şey? Yani mesela diyelim ki havadaki e, kuş e, ya da denizdeki balık kontrol altına alınmadığı için tabi o mal kabul edilmiyor. Birinin mülkiyetine girecek ki mal olsun. Bu önemli. Değil. Yani bir mülkiyete girmesi gerekiyor. Bir de maddi şey olarak e, tanımlanıyor. Yani işte menfaatler mal mıdır değil midir? Böyle bir fuka arasında tartışma var. Onları akitler bölümünde göreceğiz inşallah ne anlama geldiğini. Ama malla ilgili şu şekilde bir tanımlar var. Burada mal haram mal bu yanlış olmuş. Şu haramı sinelim buradan ya ne bu? Buna bir şey yapabiliyor muyum ben? Mallar çeşitli açılardan taksim edebilir. Haram mal değil mal. Şu haram kelimesi yanlışlıkla girmiş oraya. Müteakavim ve gayri müteakavim mal. Müteakavim mal ne demek? Ee, şeriatın gözünde kıymet, değer, ka, e, değeri olan mal ve bir de değeri olmayan mal anlamında müteakavim ve gayri müteakavim mal var. Mesela bir Müslüman için içki ve domuz mütekavvim bir mal değildir. Dolayısıyla mal değil, mal sayılmaz o aslında. Ama gayrimüslim için İslam hukuku onları mal sayabiliyor. Yani mesela bir Müslüman içkinin sahibi olup ondan kar elde edemez. Ya da domuzu. Ama bir gayrimüslim buna sahip olabilir ve onundan kar elde edebilir. Ve bu kar meşrudur onun için. Ama Müslüman için değildir. İşte mütekavim mal dediğimiz şer'in gözünde değer taşıyan mal, bir değeri olan mal bir de değeri olmayan mal değeri olmayan mal işte mesela Müslüman için haram olan mal. Ama mesela insan alıp satmak, insan ticareti köle değil. insan hür insan ticareti gayri mütekavvindir. İnsan mal değildir çünkü. Dolayısıyla bu mütekavvim değildir. Dolayısıyla o sahiplenilemez değer taşımaz. Dolayısıyla hukuk bunu korumaz. Böyle bir borcu diyelim. İnsan sattım Bundan alacağım var dese birisi bundan bir borç olmaz. Ya bir Müslüman domuz sattım, bundan dolayı şu kadar alacağım varından diyemez. Misli kıyami mal, misli piyasada benzeri bulunan kıyemi ise her bir madde, her bir örneği kendi içinde değer taşıyan mallara deniyor. Mesela misli mal bugün fason üretilen... Fabrikasyon mallar gibi misli mallar. Kıyami mallar ise işte mesela bir kuyumcunun işlediği bir, bir e, şey, elle işlenen bir şey. Bu her e, maddesi diğerinden farklıdır ve değeri de farklıdır kıyami malların. İşte menkul gayrimenkul taşınabilir, taşınmaz. Nami gayri nami mal. Yani artan, kendi içinde artma özelliği olan, e, bir de artma özelliği olmayan mallar. Mesela e, işte herhangi bir e, tüketilen mal gayri i nami maldır. Ama e, aynı zamanda durduğu yerde kendisi e, üret, üreten e, şeyler var. Mesela altın doğal olarak nami bir mal kabul edilir. Yani değeri artar anlamında. Dolayısıyla o, bunlar e, nami ve gayr-i ma, nami mal vardır. Zahid-i batın mal ayrımı da var. Bu ne demek? Mesela e, zekata tabi mallar Devletin zekat alması açısından zahir olanlardan zekat alıyor, batın olanlardan almıyor. Bu Hazreti Osman döneminden itibaren uygulama hep böyledir. Batın mallardan devlet zekat vermez ama kişi kendisi zekat vermek zorundadır. Evet, mülkiyet. Evet, ne nedir mülkiyet? Yani kişinin bir mal mal arasında başkalarına karşı ileri sürebileceği tasarruf yahut kullanma yetkisi veren hukuki bir ilişkiye mülkiyet diyoruz. Tam mülkiyet var. Eksik mülkiyet var. Bunu şeyden okursunuz. İhtiyari mülkiyet var. Cebri mülkiyet var. Tam eksik mülkiyet mesela ben ee, sahip olduğum evde tam mülkiyet sahibiyim. Yani onun hem mü, aynına sahibim, hem de menfaatine sahip olabilirim. Eksik mülkiyet mesela kiracının mülkiyeti eksik bir mülkiyettir biliyorsunuz. Genel mülkiyetler var gözlemle. Mesela yol herkese aittir ama Diyelim senin evin sana aittir. Bu özel mülkiyet. Böyle bir ayrım var. İhtiyari cebriğin mülkiyet de şu demektir. Bazı mülkler vardır ki senin iradene bağlıdır. Bazı mülkler ise sen istemesen bile senin mülkiyetine girer. Mesela mirasçı olduğunda. Değil mi? Evet. M mülkiyetin doğuran sebepler. Mülkiyeti sınırlayan şeyler. Nedir bunlar mülkiyeti doğuran sebepler dediğimiz yani hangi durumlarda e, mülkiyet doğabilir aşağı yukarı bunları tasnif etmişler işte asaleten mülkiyet avlandığında elde ettiğim malda mülkiyet elde ediyorsun ya da adıllık miras yoluyla aldığında e, bir de nakledici mülkiyet ki genel olarak bizim karşı karşıya kaldığımız budur bey hibe ve benzeri tasarruflarla elde, elde edilen mülkiyet ediyoruz. Evet. Mülkiyeti bazı şeyler sınırlandırıyormuş. Bunları madde madde aşağı yukarı daha geniş olarak e, metinde görebilirsiniz. Ben şöyle hızlıca bakayım. Başka ne var? Mülkiyeti sınırlandıran şeyler. Evet. İslam İktisadı Düşüncesi ve İslam Tarihi. Bunlarda bir tarihsel anlatı var. Burada okuduğunuz zaman kolayca anlayacağınız şeyler var. Bakayım problemli bir alan var mı? Evet. Yok. M müteşebbis insan. E, Ahmet Tabakoğlu homo economicus yani e, iktisadi ve ma mal kazanmayı e, merkeze alan batılı kapitalist insanından farklı olarak diyor Ahmet Tabakoğlu İslam Osmanlı'da insan müteşebbis insan olarak kabul edilir ama müteşebbis olmak tam manasıyla malın kontrolünde olmak anlamına gelmez. Böyle bir ayrım var Osmanlı'da tecessüm ettiği şekliyle İslami düzen İslami düzenin Osmanlı'da tecessüm ettiği bir başka nokta da bu vakıf meselesi arkadaşlar. Bu çok önemli. Evet, Avrupa'daki ekonomik gelişmeler e, ciddi anlamda dünyada büyük değişimlere yol, yol açtı. Ve bizim bugün e, karşı karşıya kaldığımız temel problemler aslında buradan çıktı. Yani Avrupa'daki ekonomik gelişmeler e, bütün dünyayı etkiledi ve e, bütün dünyada sömürgecilik yapısı sebebiyle Avrupalılar dünyaya hakim oldular ve büyük bir zenginlik yarattılar ve hala da onun sonuçlarını yaşadı yaşıyoruz ee, ve İslam toplumları sömürgelecilerin kontrol haline girdikten sonra İslami düzenler büyük ölçüde terk edildi ve seküler düzenler kuruldu layık düzen kuruldu ve buralarda e, özellikle İslamcılık denilen bir akıl bu e, düzenlere karşı İslami ekonomik e, düzeni, İslami ekonomik anlayışı önerdi İşte Mevludi'nin, Seyyid Kutub'un Muhammed Bakır Es Sadr'ın e, kitapları Türkçe'ye de çevrildi. Bunları görmüşsünüzdür. Bilmiyorum okuyanlarınız var mı? Mesela bu kitaplarda İslami Ekonomik Düzen adıyla bir düzen önerisi getirildi. Ama tabi bunlar büyük ölçüde e, teorik e, anlatılardı. Yani herhangi bir uygulama şansı olmadı. Ancak İslam'ın e, Pakistan İslam Devleti olarak ilan edildikten, daha sonra 79'da İran İslam Devleti olduktan sonra e, uygulama denemeleri ortaya çıktı. Ama e, çok ciddi bir model henüz ortaya çıkarılamadı. Buradaki temel e, ayıraçlardan birisi faiz yasayla neden ekonomik yaklaşım uygulamalar genellikle çeliştiği için devletler bu arada sıkıntıya girdiler. Ve faizli olmayan bir düzeni nasıl kuracağız e, noktasında e, arayışlar ortaya çıktı. E, önceleri Mısır'da daha sonra Türkiye'de yapılan bazı ortaklık girişimleri yani mal, mülkiyet e, yani insanlardan mallar toplayarak büyük mülk, mülkler oluşturup sonra da bunların bankacılık faaliyeti gibi yatırımlara dönüştürülmesi anlamında bazı girişimler yapıldı. İşte biliyorsunuz e, Mısır'da e, Necar adlı bir e, adam topladı. Sonra o, maalesef e, iflas etti o yapı. Kar ortaklığı. Arkasından Türkiye'de bir, birkaç deneme oldu. Yimpas, Kombazsan vesaire gibi biliyorsunuz. E, çokça denemeler yapıldı. Bunlar bir kısmı yaşadı ama bir kısmı suistimallere açık olduğu için kontrol altında olmadığı için çok kötü sonuçlar doğurdu. Bütün bunların arkasından şöyle bir kanaat ortaya çıktı. Ya biz bu ortaklık, kar zarar ortaklığını tam olarak uygulayamayacağız. Dolayısıyla bugünkü İslam bankacılığı dediğimiz yolla faizsiz bir sistem kuralım dendi ve bu faizsiz sistemde büyük ölçüde işte belirli hiyel yani bir takım güvenceler oluşturarak faizin sistemden o, e, çıkarılması şeklinde bir yola gitti. E, bu tabii ki uzun uzun önümüzdeki derslerde göreceğimiz, tartışacağımız bir konu. Burada sadece şöyle bir çerçeveyi çıkar, çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağı yukarı bu kadar. Ne diyorsun? Hocam diğer gruplar İslam'ın külküsü Öyle mi bilmiyorum hangi grupta 2 saat bu saat niye 1 saat bilmiyorum ben de bilmiyorum. 2 saat mi yapalım? Niye? Bunlardan sonra soru cevap mı göreceksiniz? Bakalım bakarız inşallah biraz daha ilerleriz zaten durdurmayız. Yani bundan sonra bir dersiniz var mı? Aa. o zaman belki başka bir saate alarak bir şey yapabiliriz bakalım tamam inşallah bakabilir bakalım bir gö göz atalım daha sonra inceleriz inşallah peki arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mıydı ben böyle son yarım saat geç başladığımız için batın mal şu demek yani kişinin evinde bulundurduğu altını gümüşü buna gizli içerideki mal anlamında yani Bu devlet gelip de senin altınını, gümüşünü saymaz yani. Hazreti Osman'dan beri uygulama böyledir. Hepsi paylaşılıyor arkadaşlar, siz görebilirsiniz oradan. Sistemde yüklü zaten, hepsi yüklenecek bütün PPT'lerde, şeylerde, dosyalarda. Tamam mı? yüklenmiş zaten. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.